Allah Azze ve Celle salat ve selam etsin. Evet, bugün Allah nasip ederse dedik inşallah kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin özellikle müminleri kendisine sakındırmış olduğu ve müminlerin yeryüzünde bizatihi belirleyici bir rol üstlenmiş olmaları adına mutlak anlamı takip etmeleri gereken bir husus var ki o da bildiğiniz gibi nedir? Müminlerin kendi saflarını belirlemiş olmaları bu Allah Azze ve Celle'nin mü'minler üzerine farz kılmış olduğu bir şeydir. Zira tarihin içerisinde nerede olursa olsun bütün peygamberlerde de biz niye şahittik? Her ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin dinine hakikaten dosdoğru bir şekilde sarılmış olan ümmetler söz konusu ise o ümmetler mutlak anlamda bir bütün olarak yani bir ümmet olarak Allah Azze ve Celle'nin direktiflerine uyma babında da Diğerlerinden yani Allah Azze ve Celle'nin vahyini kabullenmeyenlere karşı da Ne yapanlar? Saflarını belirginleştirenler olduğunu açıkça görüyoruz Zira Allah'a iman etmiş olmasına rağmen Hatta ve hatta Allah'a kulluk etmek gibi bir niyeti olmuş olmasına rağmen Eğer insanlar kafirlerle Allah'ın indirdiği vahyi özümsemeyenlerle Ya da onu benimsemeyenlerle onu algılamaya yanaşmayanlarla şayet insan, insanlar hala işli dışlı olacak olurlar ise bu durumda ancak ve ancak kendi ihlaslarından ve kendi samimiyetlerinden ne yapmış olacaklar? Taviz ve ödün vermiş olacaklardır. Ve bu da gitgide kendilerinin saf duruşunu ne yapacaktır? Kendilerinin saf duruşunu bozacaktır. Yani şöyle bir düşünün mesela Hristiyanlığın geçmişine bir bakın kardeşler. Yani Hristiyanlık nasıl bugüne geldi? Yani Yahudilerin özellikle dünyevileştiklerini görüp Yahudilerin Allah'ın emrine karşı lauballeşip Allah'ın emirlerini dünyayı kazanma adına göz ardı ettiklerini, arkaya attıklarını ya da kendi dünyevi işlerine hiçbir şekilde adeta müdahale etmez bir din haline getirdiklerini bu şekilde dinlerinden soyutlandıklarını biliyoruz. Ve onlar hala kendilerini ne yaptılar? Allah'ın seçkin kıldığı toplum olarak zannettiler. Halbuki Allah Azze ve Celle arkasından Hz. İsa Aleyhisselam'ı göndermiş ve onları zaten saf dışı bırakmıştı. Peki Hristiyanlar nasıl bu hale gelmişti? Hristiyanlar nasıl bugünkü Allah Azze ve Celle'nin Hiç şüphesiz ki Allah üçün, üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır hususuna gelip de sonuçta Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın da beni duyup da bana iman etmeyenler cehennemliktir demiş oldukları bu sapmaya artık hidayet bilmez bir durumda sapkınlığın içerisinde yüzmeye nasıl başladılar diye bir bakın bunun akabinde neyi görüyorsunuz Hristiyanların Allah'ın dinine sarıldıkları zaman bir takım zorluklarla karşılaştıklarını görüyorsunuz özellikle dönemin Romalı, Romalı İmparatorlar, imparatorlarına karşı Roma imparatorlarının Müslümanlara yapmış olduğu baskı zulüm karşısında direnen Müslümanlar kazandılar velev ki canlarından dahi olsalar dinlerinden hiçbir şekilde ödün vermeyenler bir ashab-ı kehf misali ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'nin ödüllendirdikleri sınıfına girdiler. Ama belirli bir kısmı ne yaptı? Dediler ki, ya biz bunlarla yani ortak bir zemin üzerinde buluşmaya edecek olsak ne olur ki? Yani bunlarla mutlaka e, üzerinde ittifak edebileceğimiz bir takım ortak zeminler vardır. Ya da yoksa bile böyle bir şeyi üretip de Allah'ın dinini bu şekilde yaşamaya devam etmek Hatta Allah'ın dinini genişletmek gibi bir imkanı bulmak neden söz konusu olmasın ki? Yani Roma imparatorları, yöneticileri, valileri ya da onların askerleri ya da onların safında onların adına çalışanlarla belirli bir düzeyde işbirliği içerisine girip ya da onlardan gibi gözüküp ya da onlarla beraber olup da eğer ki biz bu dini daha da yaymak gibi bir imkanı bulabilirsek daha güzel olur diye bir niyete vardılar. Ve bu niyetleri onları öyle bozdu ki kardeşler o kadar bozdu ki bir dönem sonra ne yaptılar? Bir dönem sonra dediler ki o zaman hatta e, Muhammed e, Elmallah Hamdi yazının tefsirinde geçtiği şekliyle Hristiyanların sapmasına sebep olan hususlardan bir tanesi de şuydu. Yani İbranice dilinde icabında Allah baba ifadesinin geçtiği ama buradaki baba ifadesinin Allah azze ve celle'nin bütün yarattığı kulları merhametiyle kuşatan mecaz anlamda olduğunu hamdi yazır iddia ediyor. Ve akabinde neye rastlıyoruz biz? Bildiğiniz gibi Roma imparatorlarının çok farklı farklı bir takım putları vardı. Yani iyilik putu, kötülük putu, aynı İran'daki gibi, önceki İran düşüncesindeki gibi kötülük tanrısı, iyilik tanrısı gibi. İşte at tanrı, tanrının oğulları, onların kardeşleri böyle acayip bir aile. Türü. ve Hristiyanlar dediler ki ya İsa'nın da babası yok dediler yani peygamberimiz İsa'nın babası yok e o zaman dediler biz kelime olarak İsa Allah'ın oğludur desek onlarla ortak bir zemini bu şekilde paylaşmış olsak hani bugün Müslümanlar diyorlar ya tabii ki yani demokrasi dediğimiz şey aslında tabii ki tamamen İslam'ın ta kendisidir <gülüyor> ya da Laiklik dediğimiz şeyin İslam'la çatıştığı söz konusu değil ki. Asıl laiklik İslam'ın tavsiye ettiği şeydir gibi bir takım düzeneklerle Allah'a iftira edenler var ya. Aynı onlar da kalktı dediler ki, onlar da kalktı dediler ki, ya bakın İsa'nın bizim Peygamber'in de babası yok. Bu da Allah'ın oğludur zaten. Ondan sonra ama imparatorlar ne demeye başladı? Dediler ki ya yani bizim tanrıların Zaten bir sürü oğulları var bir tane de İsa diye oğuzlu olsun ne olacak ki dedi Hatta belki bu İsa ki günde Yaşamış diğerlerini çoğunu biz Üretmişiz görmemişiz Tanımamışız çoğunu biz üretmişiz Hatta İsa gözükmüş Tanınmış biliniyor Belki de bu hakikatin asıl oğludur diye Ondan sonra bir zeminde buluşu verdiler. Aslında o buluştukları zemin Neydi kardeşler o buluştukları Zemin Hristiyanlığın bitiş döneminin Başlangıç zamanıydı işte Hristiyanlığın bitiş dönemi onunla başlamıştı. Ve ondan sonra Müslüman kafirler ortak bir zemin üzerinde iştirak etmeye başlayınca, koalisyonlar oluşturmaya başlayınca artık daha da güzel gözükelim. Aynen bugün dinler arası diyalog ettikleri gibi daha da güzel gözükelim, daha da hoş gözükelim gibi bir kompleks içerisine girdiklerinden sonra ne yaptılar kardeşler? Bunun üzerine perişan oldular ve öyle oldu ki artık kendi kitapları, kendi yolları kendilerine hidayete illetemez bir hale geldi. Ve kafirlerin karşısında ne yaptılar? Kayboldular. İşte Allah Azze ve Celle müminleri de bu tehlikeyle karşı karşıya bırakmamak için her hususta ne yapar? Müminleri bu yüzden uyarır. O yüzden Kur'an'ın ilk başındaki Fatiha... Biz en çok neyi görürüz kardeşler? En çok Yahudi ve Hristiyanların örnek verildiğini görürüz. Yani ey iman edenler sakın ola sizler Yahudiler ve Hristiyanların saptığı gibi sapmayın. Bizler bir dönem İsrail oğullarını seçmiştik. Evet seçmiştik. En hayırlı ümmet kılmıştık ama onlar vahyin değerini bilmediler. Ve onlar yozlaştılar ve biz de onları saf dışı bıraktık. Ve ondan sonra ey iman edenler sakın Hristiyanlar gibi de ne yapmayın? Sakın Hristiyanlar gibi de dininizde aşırılığa gidip dininizi bozmayın. Lauballeşmeyin. Ve sizler de onlar gibi sapmayın diye Bakara suresi yapacaktı? Yığınla ayetleri bizim için ne yapacaktı? Bu anlamda bir direktif olarak önümüze koyu verecekti İşte bu anlamda kafirlerle dostluk etmiş olmaktan kastımızı özellikle şurada ifade edelim kardeşler. Kur'an'ın özellikle dostluk etmiş olmaktan kast etmiş olduğu şey kâfirlere iyilikte bulunmamak anlamında değildir. İlerideki ayetlerde işleyeceğiz. Kafirlere iyilikte bulunmamak anlamında değildir. Onlara insani olarak güzel davranmamak anlamında değildir. Zira Allahu Teala bize kafirlerden dinimize saldırmayan Bizi yurtlarımızdan çıkarmayan, bize düşmanlık etmeyen ya da bize düşmanlık edenleri desteklemeyenlere karşı iyilik yapmış olmamızdan Allah Azze ve Celle bizi ne yapmıyordu? Mutafifin suresinde geçtiği gibi nehyetmiyordu. Ama... Özellikle buradaki velayet ya da dostluktan kastımız nedir? Onlar ile işbirliği içerisine girmek. Onlarla aynı zeminde, özellikle itikadi anlamda Allah göstermesin aynı zemini paylaşmak, onlarla ortak payda üzerinde bulunmuş olmayı amaçlamak ve onlar ile bir koalisyon oluşturmak. Onlarla beraber olmak, onlarla beraber olmuş olmayı izhar etmek. Allah azze ve celle'nin işte neh yetmiş olduğu akabinde kişinin kendisini kaybetmiş olduğu ve doğru yoldan sapmış olduğu husus burasıdır. Kafirlerden kastımız kafirlere dostluktan kastımız işte burasıdır. Mesela Allah azze ve celle'nin kafirlere dostluğu haram kılmış olduğu ayetlerden birincisini inşallah burada zikredecek olursak kardeşler Bakara Suresi'nin 120. ayeti Bakara suresinin yani özellikle Nutalan kardeşler var ise şayet Hemen kağıdını bir tarafa koysun Kafirler ile dost edinmiş Olmayı dostluk etmiş olmayı Ya da kafirler dost benimsemiş Olmayı yeden ayetler Diye bir başlık açarsa Sırasıyla birinci delil ikinci delil diye biz bunları Ne yapacağız sıralayacağız Ayet numaralarını en azından geçerek böyle bir e, Faydada elde etmiş Olur evet Bakara suresi Mesela 20, 120. ayetinde Allah azze ve celle ne buyuruyor وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ Ey Peygamber! Ey Peygamber! Senden Yahudiler ve Hristiyanlar ebediyen ne yapmazlar? Razı olmazlar. Senden ebediyen hoşnut olmazlar. Seni ebediyen benimsemezler. Seni ebediyen gündeme getirmezler. Seni ebediyen Yaşanmış olduğun, olduğun ortamda el üstüne çıkaracak bir seviyede göstermezler Seni dışlarlar Gerici derler Mecnun derler Yani insanlarla aranı ara, ara, aralayabilmek için ellerinden gelen her bir şeyi yaparlar Ebediyen özellikle Arapçadaki len kelimesi kardeşler tehkid nefi istikbal dediğimiz Yani geleceği kesinlikle olumsuzlaştıran bir ifade var ya yani, len len kelimesi geldiği zaman geleceği tamamen olumsuzlaştırır ve hiçbir ihtimal bırakmaz dolayısıyla ebediyen ey peygamberim senden ne yapmayacaklar onlar razı olmayacaklar ne zamana kadar ya onlar senin dinine tabi olacaklar ya da genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar bahsedildiği için onlar genel olarak hepsinin birden İslam'a girmiş olması da beklenen bir şey olmadığı için sen onların milletlerine tabi oluncaya kadar özellikle kardeşlerle biz kavram çalışmalarını işlemiş olduğumuz çarşamba günkü derste ne yapmıştık? Millet kavramını Gerçekten bu boyutuyla da detaylı bir şekilde işlemiştik ve millet kavramının ırk ile hiçbir bağlantısının olmadığı millet kavramının bir ideal uğruna bir araya gelmiş aynı şekilde düşünen topluluklar olduğunu yapmıştık ifade etmiştik. Dolayısıyla ey peygamber sen Yahudi ve Hristiyanların milletlerine, onların dinlerine, onların düşüncelerine, onların hayat tarzlarına, onların cahiliye sistemlerine, onların bakış açılarına uymadığın müddetçe... Onlar senden ebediyen razı olmazlar. Peki bugün bir takım Müslümanlar ya da alim gibi gözüken insanlar ya da hoca olarak bilinen insanlar şayet özellikle Müslümanlara karşı kindarlığı ve düşmanlığı aleni olarak belirmiş olan kafirler tarafından dahi işte hocadır diye iyidir diye hüsnü muamele görüyor ise gerçekten onların masalarında beraber yemek yeme tabiri caizse kendisi açısından şerefiyle şerefleniyorsa, onların el üstünde bulundurdukları üzerinde duruyorsa, onlarla beraber televizyonlara çıkmak, onlarla beraber meşhur olmak gibi bir imkan elde ediyorsa, o zaman ne olacak diyeceğiz? Allah Azze ve Celle sen eğer itikadını olduğun gibi savunursan, onlar ebedi yensinden razı olmazlar dediğine göre. Demek ki bu şekilde olan kişi, Onları memnun etmiş, oldum, memnun etmiş demektir. Peki memnun ederse ne olur? Memnun ederse ne olur? Etmesi gereken şeydi, şey şu idi. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki asıl hidayet Allah'ın hidayetidir. Asıl din İslam'dır. Asıl yaşam biçimi İslam'dır. Asıl yaşam biçimi ve yaşama mutlak anlamda huzur getirecek olan sistem Allah'ın belirlemiş olduğu sistemdir. Diyecekleri yerde dediğimiz gibi bugün Hristiyanlara saptığı gibi bir bakarsınız ki kafirlerin sistemlerini ağızlarına dolamışlar Kafirlerin izimlerini ağızlarına adeta geviş getirircesine düşürmüyorlar Hatta onların putlarını onların ilahlarını onların sistemlerini onların ilahlaştırmış olduklarını ağızlarına aldığı kadar Allah'ı dahi vallahi alamıyorlar Vallahi alamıyorlar hatta Müslümanlara dahi sık dönmek zorunda kalıyorlar güya Allah'ın dinini Hristiyanların düşündüğü gibi ne yapmak adına ilerlete adına halbuki Allah'ın ile aleranda hiçbir bağ kalmamış farkında değiller İşte bu anlamda Allahu Teala'nın farz ettiği farz kıldığı şey nedir onlara de ki hidayet Allah'ın hidayetidir o yüzden İbrahim aleyhisselam ve onun yanındakiler ne diyordular kavmlerine diyordular ki inna bura'a minkum. Biz sizden uzağız. Biz sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden de uzağız. Sizinle bizim aramızda bir düşmanlık belirmiştir. Bir düşmanlık. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Hatta tu'minu billahi vahda. Tek olarak siz Allah'a iman edinceye kadar. Yani safların ayrıştığını ne yapıyordunuz? Doğrudan görüyordunuz. Ve Allah'ın emrettiği de bu. Peki... Bu hakikatler ortada bulunmasına rağmen, tek yol Allah'ın belirlemiş olduğu yol olmasına rağmen bir kimse kalkar da Kafirlere hoş gözükürse ne olur? Ne diyor Allahu Teala? Eğer ki ey peygamberim sana vahiy geldikten sonra min ba'de ma ca'eke minel ilm sana Allah'ın bilgisi geldikten sonra eğer sen onlara tabi olursan, sen onların arzu ve heveslerine uyarsan ne diyor Allahu Teala? Min mi Artık Allah'ın katında senin için ne bir yardımcı var ne de bir dost var. Peki Allah Azze ve Celle kimin velisi ve dostu değildir diye bir soru sorarsak. Allah Azze ve Celle bir mümin ne kadar kötü ne kadar günahkar olur ise olsun o sonuç itibariyle la ilahe illallahı hakkıyla yerine getirmiş ise o kişi Allah'ın velisidir. Allah onun velisidir. Ve Allah-u Teala ona günahların hepsini dahi bağışlayabileceğini yapmıştır? Müjdelemiştir. Çünkü Allah-u Teala ne diyordu? Allah'u u amanu amenû yukhricuhum minez zulümâti ile nur. <gülüyor> Hiç şüphesiz ki Allah kafirlerin değil. Kafirlerin velileri tağut iken hemen ayetin devamında Allah müminlerin velisidir. Bakın Allah müminlerin velisidir. Ki onları karanlıklardan yani sapık yollardan hidayete iletmiştir. Demek ki bir kimseden Allah'ın velayeti, veliliği kalkmış ise o kişi kafirdir. O yüzden şu hitaba bakın. Bu hitap Peygamber aleyhissalatu vesselama. Eğer ki sana ilim geldikten sonra ey peygamber, sen kalkıp da kafirlerin arzu ve heveslerine uyacak olursan senin için Allah ile hiçbir ilişkin kalmamıştır. Allah artık senin ne bir dostundur ne de bir yardımcındır. İşte burada kafirler dost edinmenin ne olduğu açık olarak küfür olduğunu Allah Azze ve Celle ifade ediyor kardeşler. Eğer ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olarak Allah'ın bu hitabı ile karşı karşıya ise geride kalanlara siz düşünün. Bunu bir düşünün. Yani birilerinin sakallı olması, birilerinin yok kendilerini İslam'a adamış olmaları, birilerinin hayır düşünmüş olması geçin. Bu hitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve Allah Azze ve Celle peygamberine diyor. Eğer sen onlara uyarsan ey peygamberim senin benimle ilişkin kalmamıştır. Peygamber böyleyken peygamberin gerisindekilerini ne yapın? Gerisindekilerini siz düşünün. Evet. Allah korusun. Evet. ikinci delilimiz kardeşler. Kur'an'dan kafirlere dost edinmiş olmayı nehyeden ikinci delilimiz Bakara suresinin 217. ayeti. <gülüyor> Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 217. ayetinde buyuruyor ki kardeşler وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta يَرُدُّكُمْ an دِينِكُمْ اِنْ اسْتَطَاعُوا Ey iman edenler onlar güç yetirmiş olsalar onlar güç yetirmiş olsalar sizi dininizden tekrar gerisin geriye döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar yani onlar güç yetirsinler Sizi dininizden gerisin geriye Döndürünceye kadar Sizinle savaşmaktan geri durmazlar Bu Allah Azze ve Celle'nin açık ifadesi değil mi? Yani bugün görmüyor musunuz? Şu anda Afrika ülkelerinde Yüz binlerce İncil'leri dağıtmış olan Hala dağıtan önceden de dağıtmış olan insanlar Bir dönem sonra İncil ile insanlar Hristiyanlaştıramayınca Kafalarını koparmaya başlamadı mılar? Hala da kan akıtmıyorlar mı? Hala da zorbalaşmıyorlar mı Hala yeni dünya düzeni Adı altında Yeryüzünde terör esdirmiyorlar mı Evet Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Onlar sizi dinlerine döndürünceye Kadar güç yetirsinler Sizinle savaşmaktan geri durmazlar Diyor Allah-u Teala Ve men yertedit minkum an dinih Sizden her kim dininden dönerse yani sizden her kim onlara tabi olursa, sizden her kim onların uşağı olursa, sizden her kim onların milletine uyarsa, yukarıdaki ayet gereğince yine fe yamut ve kafirun ve bu şekilde kafir olarak ölürse fe ula ikhabitat e a'maluhum fi dunya ve la ve işte İşte onların amelleri hem dünyada hem de ahirette ne olmuştur? Boşa gitmiştir. Silinip süpürülmüştür. و ulaiki اصحاب işte bunlar ateş ehlidirler. Hum fiha halidun ve onlar orada ebedi kalıcılardır. İşte bir insan hangi gerekçeyle olursa olsun Allah'ın müsaade etmiş olduğu takiyenin dışındaki hangi gerekçeyle olursa olsun malından, mülkünden olmama adına olsun, bir takım sebeplerden olsun. Her kim onların şerleri karşısında onlara tabi olur da ve bu şekilde dininden dönecek olursa Allah korusun bu nedir kendisini küfre sokan hususlardandır ve Allah azze ve celle bu ayetinde özellikle gayeleri ve çabaları Müslümanları Hristiyanlaştırmak olmak ya da Hristiyanlaştırmış olmak Yahudileştirmiş olmak Laikleştirmiş olmak adını ne koyarsanız koyun ya da onları komünistleştirmiş olmak ne derseniz desin İslam'ın dışındaki her türlü güdük cahiliye sisteminin savunma adına, hangi mücadeleyi verirlerse versinler, sizden her kim onlara uyarsa, sizden her kim Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nasip etmiş olduğu iman gibi, İslam gibi bir mükemmel, ilahi Hediye, ilahi yol, ilahi direktifler dururken onların o basit, cahili, şeytana dayanan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte benim şu iki ayağımın altındadır demiş olduğu cahiliye uyacak olursa o kişi nedir? O kişi küfre girmiştir. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun. Evet kafirleri dost edinmiş olmanın haramlılığını ifade eden ayetlerden kardeşler üçüncüsü Ali İmran suresinin 28. ayeti Ali İmran suresinin 28. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La muminun el kafirine evliya min dunil mu'minin. Sakın ola. Sakın ola diyor Allah Azze ve Celle. Mü'minler mü'minleri bırakıp da kafirleri sırdaş dost edinmesinler. ...sakın ola... ...peki bugün Allah'ınızın aşkına bir söyleyin... ...bugün güya Allah'ın dinini... ...hakim kılma adına olsun... ...güya dünyalık menfaat elde edebilmiş olma adına olsun... ...isterse yurttan, memleketten edilmemiş olma... ...işten çıkarılmamış olma... ...ne olursa olsun... ...bu sıkıntılar adına... ...herhangi bir kimse... ...müminleri bırakır da kafirleri sırdaş edinirse... ...müminleri bırakır da kafirlere itaat eder... ...onları... ...mevla edinirse... Onlarla hoş geçinme adına dininin direktiflerini Allah'ın çizmiş olduğu sınırları aşacak olursa ne olur diyor Allahu Teala? Wa mayyif alzeli ke faleysa minallahifi şey. Her kim böyle yapacak olur ise Allah katında onun için herhangi bir şey söz konusu değil. Dikkat edin, herhangi bir şey söz konusu değil. Yani bir Müslüman dediğimiz gibi kardeşler ne kadar günah işlemiş olursa olsun, günahları çok dahi olsa ve Allah azze ve celle'nin takdiri gereği önce cehennemde azabını çekip sonra tekrar cennete girecek olsa dahi o kişi yine Allah'ın katında nedir? Mümin'dir ve bir şeydir. Çünkü iman en olgun şeydir ve Allahu Teala hep Bırakır da kafirleri yoldaş edinirse Ne diyor Rabbimiz Feleyse minallahi fî şeyi. Onun Allah ile Hiçbir ilişiği kalmamıştır Onun Allah ile Hiçbir ilişiği kalmamıştır İlla en Tettekû minhum Onlardan sakınma durumunuz hariç Diyor Allah Azze ve Celle Sadece sakınma durumunuzda kafirlere Dost gibi gösterebilirsiniz Bu sakınma durumu da nedir takiyedir takiye durumu da bildiğiniz gibi can kaybı söz konusu olduğu zaman fiil ile olmamakla beraber sadece söz ile ne yapmış olmasıdır kişinin küfür sözünü söylemiş olmasıdır. Nahil suresi 106 ve yine Ammar bin Yasir isimli sahabede cireyan etmiş olduğu şekliyle hadiste geçtiği gibi. Bu durumun dışında her kim ki Allah'ın dinine karşı içerisinde kin besleyenlere dost edinecek olursa nedir? O da onlardandır. Çünkü allah Teala müminler için eğer müminler Allah'ın katında bir şey ise ne diyor da Allahu Teala belillahu mevlakum sizin mevlanız Allah'tır ve huve hayrun nasirin hüccü en hayırlı yardım edenlerin en hayırlısı da odur ve Allahu Teala müminlerin yardımcısı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Allahu Teala eğer ki bir kimseye karşı onun hiçbir ilişiği kalmamıştır diye bir ifade kullanmışsa sonuç itibariyle durum nedir? Allah korusun küfürdür ve Allah göstermesin bir iseli yine bedele işte zalimlerin gerçekten hak yerine batılı değiştirmiş olmaları, batılı artı hakkı değiştirmiş olmaları da ne kadar kötüdür. Onların değiştirdikleri şey ne kadar kötüdür. Evet beşinci derelimize gelince kardeşler. 5. derelimiz Allah azze ve celle'nin yine Ali İmran Suresi'nin 162. ayetindeki ifadesi. Allahu Teala Ali İmran Suresi'nin 162. ayetinde diyor ki efemenitteba ridwanullahi kemen ba bi sakhatin minallah ve ma'wahu cehennem ve bi'sel masir. <gülüyor> ve bi'sel masir. <gülüyor> allah Allahu Teala bu ayetinde özellikle hak yolu seçmiş olmak, haklı seçmiş olanların safına girmiş olmak, tevhid'i seçmek tevhide yardım etmek, tevhidi davet etmek, ihlasa çağırmış olmak ki bunlar sonuç itibariyle Allahu Teala'nın neyidir? Allahu Teala'nın razı olmuş olduğu husustur. Ve Allahu Teala bakın ne diyor? Hiç hiç Allah'ın rızalıklarına tabi olan kişi ile yani tevhide tabi olan, tevhidi yayan, Allah'ın öğretilerini anlayan ve anlatmaya çalışan ile hiç Allah'ın gazabını celmet, celbetmiş olan kişi bir olur mu? Allah'ın hışmına uğrayan kişi bir olur mu? Allah'ın hışmına uğramış olmak nedir? Allah'ın hışmına uğramış olmak, şirki seçmek, şirki desteklemek ve şirkin davetini dillere dolamış olmak demektir. Dolayısıyla eğer ki bir kimse kafirler yani Allah'ın hışmına uğramış olan kişilere, Herhangi bir sebepten dolayı Ya da dünyalığı elden gitmesin diye Tabi olacak olur ise Ve onların şirk söylemlerini Şirk davetlerini Bu anlamda benimseyecek Ya da benimsemiş gibi gözükecek olursa Doğrudan ne yapmıştır Onların cahiliye sistemlerini Meşrulaştırmıştır Ve dolayısıyla Allah'ın hışmına uğrayanlar ile beraber olmuştur Allah'ın hışmına uğrayanlar ile beraber olmuştur kardeşler. Çünkü Allahu Teala ne diyordu ve ve cehennem Allah'ın düşmanına uğramış olan kişi. Yani Allah'ın razı olacağı şeyin dışındaki yollara tabi olan kişi Allah'ın düşmanına uğramıştır. Dolayısıyla o kişinin yeri ne diyor Allah Azze ve Celle? Cehennemdir Allah göstermesin. Ve bi'sel masir ve gidilecek yer olarak da o ne kadar kötüdür. Dolayısıyla ayette Allah Azze ve Celle iki kesimden bahsediyor kardeşler. Birincisi Allah'ın rızalıklarına tabi olan kişi. ikincisi bunun dışında kalan ve dolayısıyla Allah'ın hışmına uğrayan kişi. Zira Allah Azze ve Celle ne buyurmuştu? Dinin عند İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Allah'ın katında yaşam biçimi İslam'dır. Allah'ın katında Allah'ın kabul edeceği yaşam biçimi İslam'dır. Yani Allah'ın belirlediğidir. Dolayısıyla bugün bir kimse kalkıp da yani Allahu Teala İslam'dan razıdır ama komünizmden razı olmaz fakat kapitalizmden de herhalde razı olabilir gibi bir iddia ortaya ayam atamaz. Zira İslam'ın dışındaki bütün izimler, bütün sistemler cahiliyedir. Ve Allah Azze ve Celle sonuç itibariyle hepsine hışmetmiştir. Ve kim de o Allah'ın hışmettiklerine uyarsa o da onlardandır. Allah Azze ve Celle bizleri emin eylesin. Bu da kafirlere dost edinmiş olmanın insanı küfre soktuğunun delillerinden bir tanesi. Evet 6. delilimize gelince kardeşler. 6. delilimiz. Allah'ın dinini Sırf dünyalıklar adına Yaşamamak ki özellikle Geçenki derste hatırlarsanız e, Abi Allah razı olsun Ne yapmıştı e, Hicret konusunu bize işlemişti ve Farz olan hicretten bahsetmiştik Farz olan hicretin Terkindeki hüküm nedir diye bir Bap açmıştı ve Farz olan hicretin terkinde Şayet kişinin küfre düşmüş Olması söz konusu ise O hicretin terki küfürdür demiştik ve Allahu Teala Nisa suresi 97 ayet ne diyor Rabbimiz Tebaake ve Taala? İnnələzînə <Sessizlik> توفa hümül malaikatü zâlimi anfusîhm. "Kalu fi m k fi m fil "Kalu kûna müstâzafînə fîl Zalim olan kişilerin Nefislerine yazık etmiş olan kişilerin Bunlar Allah'ın Vahyini benimsemeyen Kafirlere itaat ederken Allah'ın dinini yaşamak için Hicret etmeyenler kardeşler Buradaki kastedilen kesim Yani dünyalıklarından Kendi vatanlarından yurtlarından Evlerinden bahçelerinden, ticaretlerinden Allah'ın dinini yaşama Adına vazgeçemeyenler Geçemeyenlerin Kesimi ve Rabbimiz ne diyor? İşte melekler O kendilerine yazık Etmiş olanların canlarını aldığı Zaman melekler onlara derler ki fime kuntum Yani siz Neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Hangi durumdaydınız? Yani ayi eyyifariqin kuntum Siz hangi fırkadandınız? Siz iman edenlerden miydiniz? Yoksa küfredenlerden miydiniz? Neden? Çünkü iman edenlerden olsaydınız Hicret ederdiniz Hicret ederdiniz mazeret sahibi olmaksızın hicret etmeyenler için Allahu Teala ne diyordu? "Vem alekum fil munafikin fi'atein." Ey iman edenler size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz? Yani o hicret etmeyen mazeret sahibi olmadığı halde hicret etmeyenlerin münafıklardır onlar diyor Allahu Teala. Onların hakkında niye iki grup oldunuz? Kiminiz onları hala mümin görüyor, kiminiz onları kafir görüyor. Neden iki grup oldunuz? Ve Allah Teala işte bu ayetinde diyor. Yani melekler onlara derler ki siz neredeydiniz? Siz hangi fırkadandınız? Siz Müslümanlardan mıydınız yoksa müşriklerden miydiniz? Onlar da bakın ne diyecekler? Hemen mazeret ortaya koyacaklar ve diyecekler ki kunna mustadafiin fil art, Biz zayıf kılınmıştık. Biz gariplerdik. Biz gücümüz yetmiyordu. Kılıcın iki tarafı da onlar kesiyordu. İşte emir onların elindeydi. Onların şunları vardı, bunları vardı. Bizde güç kuvvet yoktu diye, biz mustazaflardık diye bahane ortaya koyacaklar. Ama melekler onlara ne diyecek? Galu. Melekler de derler ki onlara: "Elem tekun ardullahi vasiah?" Yeryüzü geniş değil miydi? Yani siz bunlarla karşılaştığınız zaman yeryüzü küçülmüş müydu? Sadece Mekke'den mi ibaretti? Yeryüzü geniş değil miydi fetuha fiha? Orada hicret etseydiniz ya. Neden hicret etmediniz? Bakın ne diyor Allah azze ve celle? Fa ula cehennem. Onların varacakları yer cehennemdir. Ve masira. Hiç şüphesiz ki cehennem de gidilecek yer olarak ne kadar kötüdür diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla burada sırf yerini yurdunu terk edemeyen kişilerin terk etmemeleri akabinde kafirlere itaat etme durumundan dolayı küfre girmelerini ve onların varacakları yerdir cehennemdir hükmüne dahil olmalarını dikkate alırsak kardeşler. Bugün böyle bir şey olmaksızın kafirlere dostluk gösterisinde bulunan, kafirlerle sırdaşlık içerisine giren, hatta kafirler istemediği halde onlar ile aynı bir payda üzerinde birleşmeye çalışan, hatta onlara göre kişilik konuşma şekillerini değiştirmeye çalışanlar. Onların hükmü nedir Allah korusun? Perişanlıktır. allah Teala Hazreti İsmail İbrahim'e demişti ki, اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ Ey İbrahim, teslim ol. Teslim ol. Ne demişti Hazreti İbrahim? قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Ve Hazreti İbrahim, alemlerin Rabbine teslim olan bir Müslüman olarak, alemlerin Rabbinin istediği gibi, azalarını, dilini, fikrini, itikadını, düşüncesini, kalbini o yönde yönlendirdi. Ama bugün, Bugün bir bakın dünyalıkları adına, çıkarları adına, makamları, mevkileri, şanları, şöhretleri adına ya da cemaatleri adına ya da e, Allah'ın dini adına ne olursa olsun. Bugün bir bakıyorsunuz Allah'ın dinini, Allah dinini gelicilik diye niteleyenlere biz size teslim olduk diyenleri görürsünüz. Attıkları adımlarda hep onları razı etmek isterler. Attıkları adımlarda bunların medyası da var. ya acaba hemen böyle bir şey yaparsak yanlış anlar mılar diye Allah kelimesini almaya bile utanıyorlar. Emin olun. Bunlar mı? Sırf memleketlerini terk etmemek için kafirleri sevmedikleri halde onlara itaat etmek durumunda kalıp da bu şekilde küfre girenler, Allah katında küfre girenler ise... Böyle bir durum söz konusu yok yani kafirlere sırdaş olanlar, sizler bizim kardeşlerimizsiniz, biz hepimiz bir kardeşiz diyenler. Hz. İbrahim Aleyhisselam babasının karşısına geçip de feleme tebeyyene lehu innehu aduvun lillah. Ne zaman ki İbrahim'e babasının Allah'ın düşmanı olduğu belirginleşti. O zaman İbrahim ne dedi? Ben senden de senin Allah'tan başka kulluk ettiklerinden de i'tizal ediniyorum soyutlanıyorum diyordu Hazreti İbrahim babasına söylüyordu ben senden beriyim diyordu ama bugün kafirlere kalkıp biz kardeşiz insan olarak hepimiz bir kardeşiz onlara kardeşlik gösterisinde bulunmak ya da Allah'ın haram kıldığı bir hususta tek bir kafir dahi olsa şanı şörefi makamı gücü işi gücü bilmem neyinden dolayı onlara dostluk gösterisinde bulunmuş olmak Allah göstermesin. Evet bu da dediğimiz gibi insanı küfre sokan hususlardan bir tanesi. Ki o insanların Allah göstermesin, hele bir de tevhidle dalga geçtiklerini, tevhid ehli dalga geçmelerini, hatta tevhid ehlini hapislerde çürütmüş olmalarını görmelerine rağmen onların yoluna tabi olanlar ve onlara tabi olurken müminlerin içerisine düşeceği her bir tehlikeyi bu anlamda ne yapanlar? Görmezden gelenler. Sonuç itibariyle Sırf kırkla korkularından dolayı onlarla mücadeleyi bir tarafa bırakın. Onların dine sövmeleri ve din ile dalga geçmiş olmalarını bile içlerine sindirebilecek kadar küfrü benimsemiş olanlar. Allah göstermesin. Bu da insanı dediğimiz gibi küfre sokan hususlardan bir tanesi. Evet Allahu Teala'nın başka bir ayeti olarak Nisa suresinin 140. ayeti kardeşler. 7. delilimiz olarak kafirlere dost edinmiş olmanın küfür olduğu hususunda açık ayetlerden bir tanesi. Yani sakın birisi kalkıp da Allah aşkına Kur'an'la Kur'an'ı dövüştürür gibi. Kur'an'la hadisi dövüştürür gibi. La ilahe illallah dedi ya bir insan artık ona hiçbir şey olmaz demesin. Bunu diyen bir insan Allah'ın bu ayetlerini yalanlıyor demektir. Çünkü din bir bütündür. Din bir bütündür. Bir insana ben seni kendi firmamda çalıştırıyorum dediği zaman bir kişi neyi kabul etmiştir bunun içerisinde? Tamam ben senin firmanda çalışmayı kabul ediyorum diyen bir kimse sonuç itibariyle nedir? Onun iş yerine aynı yani onun belirleyeceği vakitte girip çıkmış olmayı kabullenmiş demektir. Öyle değil mi? Onun demiş olduğu işi yapmış olmayı kabullenmiş demektir. Öyle değil mi? İstediği zaman oturup istediği zaman kalkamayacağını kabullenmiş demektir. Öyle değil mi? Yani bir adam benim firmamda çalışıyor musun dediği zaman sen de o kişiye evet ben senin firmanda çalışıyorum diye imza attığım an bunların hepsini kabullenmişsin de demektir. Yarın kalkar da yarım saat iki sever, üç sever, beş sefer üst üste işe geç kalırsan adam seni işten çıkarma yetkisine sahiptir. Kalkıp da diyemezsin ki arkadaşım ya biz anlaşmamış mıydık yani imza attık ya ben senin firmandaydım. Ben senin firmanda dediğim zaman dediğimiz gibi sonuç itibariyle bu şartta kabullenmiştir. O yüzden din bir bütündür. Dinin insana çıka, dinden çıkartan hususları devreye girdiği zaman sonuç itibariyle Allah'ın Kur'an'da mümin için vaat etmiş olduğu müjdeler ortadan kalkar. Ve la ilahe illallahı bozan unsurlardan bir tanesidir zaten nedir? Kafirleri dost edinmiş olmak. gayri. Evet, şu anda ses var mı inşallah? Şu anda gelmiştir inşallah. Evet, devam edelim inşallah. Bakın Allahu Teala Nisa suresinin bu 140. ayetinde ne diyor? Hiç şüphesiz ki Allah size kitabında şunu indirmiştir. Neyi indirmiş Allahu Teala bize? Ey iman edenler kendinize çeki düzen verin. Dikkat edin. İmanınızı ciddiye alın. Allah kitabında size şunu indirmiştir. En iza semi'tum ayati llahu yukfaru Eğer ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, edepsizce reddedildiğini ve Allah'ın ayetleri ile dalga geçildiğini gördüğünüz zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُ ف۪ي حَدِيثٍ Onlar başka bir söze geçinceye kadar sakın onlarla beraber oturmayın. Sakın! Eğer bir yerde Allah'ın ayetleri inkar ediliyorsa Allah'ın ayetlerini inkar etmek bayraklaştırılmış ise ve Allah'ın ayetleri dalga geçiliyor ise bu ister reel olsun ister sanal olsun hiç fark etmez. Eğer ki bir yerde bu şekilde senin iman ettiğin ve canından dahi çok sevdiğin Rabbinin ayetleri inkar ediliyor ve Rabbinin gözde kılmış olduğu ve sevgisini kendisine itaat ile özdeşleştirmiş olduğu ile dalga geçiliyor ise eğer onları seviyorsan tahammül gösterme mümkün değildir. O yüzden oturmayın diyor Allahu Teala. Onlar başka bir söze geçinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Eğer oturursanız ne mi olur? İnnekum izen misluhum siz aynen onlar gibi olursunuz diye Allahu Teala. Siz aynen onlar gibi kafir olursunuz. Gördünüz mü? Adam burada la ilahe illallah inkar etmedi. Adam burada ben ahirete inanmıyorum demedi. Adam burada ben peygamberliğin peygamberlerini kabul etmiyorum demedi. Adam burada Allah'ın bir ayetini açıktan ben böyle bir şey inanmam demedi. Belki namaz da kılıyor. Belki oruç da tutuyor. Belki hacca da gidiyor. Belki hayır hasenat da işliyor. Hiç fark etmez. Eğer ki Allah'ın ayetlerini inkar edildiği ya da dalga geçildiği bir yerde onlar başka bir söze geçinceye kadar oturacak olursan onlarla beraber onlar gibi olursun. Ve ne diyor Allah Teala akabinde? Hiç şüphesiz ki inna Allah cemii'ul munafikin vel kafirin. Allah kafirleri ve münafıkları cehennemde toplayacaktır. Onlar kafir, sen de yine onlardan daha beter olarak hatta münafıklardan olursun. Çünkü onlar Açık olarak reddetmelerine rağmen Sen kabullendiğini söylediğin halde Bunu benimseyecek kadar Münafıklaşmış olursun Çünkü münafıklar Onlar ateşin en alt Tabakasındadırlar Diyordu Allah Azze ve Celle Evet kardeşler Bu yedinci delilimizdi Yani Allah'ın ayetlerine daha geçildiğini Onlarla alay edildiğini Allah'ın ayetlerinin, peygamberinin ifadelerinin gayri ciddi bir şekilde bir oyun bir dalga aracı edilmiş olduğu yerlerde oturmayacaksınız oturmayacaksınız evet eğer olursa Allah göstermesin siz de onlar gibi olursunuz evet kafirler dost edinmiş olmanın insana dinden çıkarttığının delillerinden 8.sine geldik kardeşler Sekizincisi Maide suresinin 51. ayeti kardeşler. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 51. ayetinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tettehidul yehude vel nasara evliya Sakın ola Yahudi ve Hristiyanları Ne yapmayın? Dostlar, sırdaşlar Sizin üzerinizde yetki sahibi kılmayın. Sizin hayatınızın gidişatı anlamında Bakın iş güç anlamında belli bir şekilde Allah'ın dinine Muhalif olmadığı şartıyla Olmaması şartıyla ve Allah'ın size Emretmiş olduğu bir farzın iptalinin e, Söz konusu olmadığı Bir durumda onlarla çalışmış Olmanız ve karşına ücret almış Olmanızda bir beyis yoktur Onlarla borç alıp vermenizde bir beyis yoktur Ama Yahudi ve Hristiyanların Sizin üzerinizde Allah'ın size haram kıldığı şeyi Uygulayıcı ya da Allah'ın size emretmiş olduğu bir şeyi iptal edici şekilde sizin hayatınız ve insanlığınız itikadınızda belirleme yetkisi onlara vermeyin. Eğer böyle yaparsanız bilin ki Baduhum Onlar birbirlerinin dostudurlar. Yahudi ve Hristiyanlar zaman zaman birbirlerine girseler de Hristiyan mezheplere hatta birbirlerine yüz yıl savaşları şeklinde girmiş olsalar da <gülüyor> onlar yine birbirlerinin dostudurlar görmüyor musunuz dünün komünistleri bugünün milliyetçileriyle kardeş oldular görmüyor musunuz dünün kapitalistleri bugünün komünistleriyle kardeş oldular ama hiçbirisinin özümseyemediği tek bir şey var o da Allah'ın dini o da muvahhidler öyle değil mi aynen Rabbimizin dediği gibi <gülüyor> onlar birbirlerindendirler Onların bazısı bazısındandır Ve ne diyor Rabbimiz bakın ve men Ey iman edenler Sizden her kim La ilahe illallah dese de Oruç tutsa da hacca gitse de Allah'a itaat etse de cennet cennet diye yansa da Eğer ki Yahudi ve Hristiyanları Ya da onların Şahsında Onlar gibi Sizi gidişatınız Hususunda şekillendirmeye kalkanları Müşrikleri Müşrikleri eğer ki dost edinirseniz, sırdaş edinirseniz, ne diyor Allahu Teala? Kim onları dost edinirse, fe innehu minhum, fe innehu minhum, o onlardandır. Bu kadar açık. Siz böyle diyenler, haricidir diyen, cahilleri bir tarafa geçin. Bakın Allah Azze ve Celle çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve ne diyor Rabbimiz? La Allah zalim toplulukları ne yapmaz? Hidayete iletmez. Çünkü Allah'ın kendilerine iletmiş olduğu hak yol, İslam, tek yol, hidayet yolu belli olduğu halde Allah'ın belirlemiş olduğu İslam isimli hayat sisteminin dışına başka hayat sistemlerini tanıyanlar Allah'ın indirdiği hayat sistemini haksızlık eden zalimlerin ta kendileridir. Vallahi ta kendileridir. Kendi kendilerine kuşu da namaz kımalarını bir tarafa bırakın. Bodrumlarda, kendi başlarında, kendi işlerindeyken kafirler tarafından dinlenmedikleri ya da takip edilmedikleri hususunda tam kana sahibi iken mücahit kesilip de dışarıda kafirlerle dostluk gösterisinde bulunanlar. Ne diyordu Şuayb Aleyhisselam? Şuayb Aleyhisselam ne diyordu kardeşler? Şuayb Aleyhisselam'a dediler ki gel eski milletine uy. Dön dediler bu yönünden Bu yoldan dön dediler. Ne dedi Şuayb Aleyhisselam? Eğer ben dönersem bakın eğer ben dönersem biz Allah'a iftira atmış oluruz dedi. Allah'a iftira etmiş oluruz. Dikkat edin. Yani başka daha başka bir zulümdür bu. Çünkü din, dinini bu şekilde yozlaştıran kişiler kendileri dinden çıkmakla yetinmemişler, dinden çıkılmış olmasına bir kapı aralamışlardır. Ve böyle bir kapı araladıkları için de Allah adına iftira etmişlerdir. İslam'da böyle bir şeyin olabileceğini iddia etmişlerdir. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى iftara اللّٰهِ كَذِبًا Yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? Yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? Evet. O yüzden Allah-u Teala onlar için ne diyordu? Onlar için bu şekilde ifade ediyordu. Ve onlar zaten onlar kalpleri ne yapmıştı kardeşler? Onların kalpleri zaten oturmamıştı. O yüzden ayetin devamında ne diyordu Allah Azze ve Celle? وَيَقُولُوا الَّذِينَ آمَنُوا اَهَاُوا الَّا اِلَّذ۪ينَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْتَ اِيمَانِهِمْ اِنَّهُمْ Hemen akabindeki ayetlerde yani sizinle beraber olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen, Allah'a sevdiğini söyleyen, muvahhid olduğunu söyleyenler, şunlar mı diye asıl iman etmiş olanlar onlara böyle söylerler. Bunlar mı? Habitat <gülüyor> amaluhum. Onların Allahu Teala ne diyor bütün amelleri boşa çıkmıştır. Onların bütün amelleri boşa çıkmıştır. Ve ne diyor Allahu Teala? Dikkat edin. Vallahi ayetlere bir dikkat edin vaqsemu billahi cehd bir de yemin eder dururlar kafirlere dost edindikleri halde kafirlere itaat ettikleri halde Allah'ın düşmanlarına benzeştikleri halde onların söylemlerini dillerine doladıkları halde bir de kahkadırlar ki vallahi biz müslümanız biz İslam istiyoruz yalan söylüyorsunuz çünkü Allahu Teala öyle söylüyor ve aksem u billahi cehde imanihim sizinle beraber olduklarına dair bir de yemin ederler Allah adına habiyatat amaluhum onların bütün amelleri boşa gitmiştir diyor Allahu Teala bütün amelleri asbahu khasiriyin onlar kendi kendilerine yazık edenler olmuşlardır onlar kendi kendilerine yazık eden olmuşlardır Allah korusun. Allah göstermesin ve iman edenler de Hakkıyla tevhid ehli olanlar da ne derler? Eheulâ illezine eksemu billahi cehde imanihim. Yani varancaya kadar. Yani güçleri yettiği nispetle yemin edip de sizle beraber olduğunu söyleyenler bunlar mı? Şu kafirlere itaat edenler mi? Şu Allah'ın dininin düşmanlarına göğüs açmış, onları kabullenmiş, onlarla aynı payda üzerinde birleşmiş olanlar mı? Yemin ediyordular sizle beraber olduklarına dair evet burada da açıkça gördüğümüz gibi Allah azze ve celle ne yapıyor onların bu sebeplerin dolayı Allah'ın dinini içerse sindiremeyenleri Allah'ın ilahi hidayet yolunu kabullenmemiş olanların gözlerine perde çekilmiş olanlarla birlikte olan onlarla sırdaş olan ve onların kendilerini şekillendirmelerine müsaade edenlerin kafir olduğunu bu ayet açıkça söylüyor bırakın Allah aşkına bırakın hiç kimse Allah'tan Daha merhametli olamaz Hiç kimse Allah'ın kullarını Allah'ın Sevdiği kadar sevemez Hiç kimse Allah'ın Yaratmış olduğu insanı Allah kadar Sevemez Merhamet tellalı kesilmeyin Allahu Teala bir kimseye küfürdedir Diyorsa küfürdedir bitmiştir Küfürdedir Ve biz Allah'ı sevenler olarak Babamız dahi olsa Eğer böyleyse küfürde görmekle mükellefiz eğer iman etmiş isek evet 10. delilimize geldik kardeşler yok 9. delili herhalde atladık Allahu evet 9. delildeyiz 9. delilimiz Maide suresinin 80. ayeti Maide suresinin 80. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki teraa kesiran minhum keferu sen onların diyor çoğunu kafirleri dost edinirken görürsün onların çoğunun onlardan bir çoğunu kâfirleri dost edinirken görürsün ne diyor bakın Allahu Teala yani kafirleri dost edinenler var ya sen onların bazılarını kafirlere velayet hakkını vermişler olarak görürsün. Kafirlerin cahiliye sistemlerini benimsemişler olarak görürsün. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِتَ Halbuki kendi aleyhlerine kendi aleyhlerine önden sundukları bu felaket ne kadar kötü bir şeydir. Halbuki onların bir amel olarak önlerine aldıkları, amel ettikleri ve yarın hesabını verecekleri bu şey ne kötüdür diyor Allahu Teala. Ne kadar kötü. Sırf kardeşi, akrabası diye, sırf soydaşı diye, sırdaşı, sırdaş edin diye Allah'ın indirmiş olduğu ilahi sistemi benimsemeyenleri vali olarak, yani onlara velayet hakkını verici olarak görenler ve onlarla benzeyenler ne kadar diyor Allahu Teala kötü bir amel ortaya koydular. Ki onların bu ortaya koymuş oldukları kötü amel ne yaptı? En sakit Allahu aleyhim. Allah'ın hışmını kendi üzerlerine çekti. Onlar hala ya Rabbi nasr nasrak. Ya Rabbi nasrını gönder, yardımını gönder. Fetih suresi. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ın düşmanlarına dost edin, Allah'tan yardım besle. Evet Allah'tan bir şeyler gelir ama ne gelir biliyor musunuz? Allah korusun. En sakit Allahu aleyhim. Allah'ın gazabı onlara gelir. Evet Allah onlara gazap etmiştir. Ve وَفِالْعَزَابِهُمْ خَالِدُونَ Ve onlar ebedi ateş içerisinde kalacaklardır. Azabın içerisinde ebedi olarak kalacaklardır diyor Allah Azze ve Celle. Evet kafirleri veli edinmiş olanlar. Kafirlere velayet hakkı vermiş olanlar. Açık ayetler bunlar kardeşler. Evet 10. derelimiz Maide suresinin 81. ayeti. Yani hemen akabindeki ayet. Allah-u Teala bakın bu ayetinde de şu şekilde ifade ediyor. Yani hüküm ayrı bir şekilde e, çıkartıldığı için ayrı bir şekilde biz değerlendirdik. Ne diyor Rabbimiz? وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ Eğer onlar Allah'a ve Peygamber'e iman etmiş olsalardı eğer onlar Allah'a olan iman Peygamberlerine olan imanlarında hakikaten Sadık olsalardı bana unzile ileyhi ve Allah'ın peygamberine indirmiş olduğuna gerçekten iman etmiş olsalardı Yani Kur'an'a da iman etmiş hakkıyla iman etmiş olsalardı Mete kazum evliye onlar o kafirlere dost edinemezlerdi. Edinmeleri mümkün değildi Çünkü Allah'a iman ile Peygamber'e iman ile Allah'ın indirdiği vahye iman ile Kafirlere dost edinmek bir arada olmaz Anlatabiliyoruz değil mi kardeşler? Öyle diyor Rabbimiz Eğer onlar iman etmiş olsalardı Kafirlere dost edinemezlerdi Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır Dolayısıyla burada da ne yapıyoruz? Açıkça kafirleri dost edinmiş olmanın, kafirlere velayet göstermiş olmanın imanı ortadan kaldıran bir unsur olduğunu ne yapıyoruz? Çok açık bir şekilde yine görüyoruz kardeşler. Evet 11. derlemize geldi. Kaç dakikamız oldu? Operatör kardeş. 56 dakika. Tamam inşallah. Evet biraz hızlı hızlı geçelim. Bugün bu ayetlerimizi bitirelim. Evet 11. ayetimiz kardeşler. En'am suresinin 121. ayeti. En'am suresi 121. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Ve inne şeyatîne le yuhûne ila evliyâihim li yucâdilûkum. Ve in etâ'tumûhum innakum Şeytanlar dostlarına ne yaparlar? Vahyederler. Şeytanlar dostlarına vahyederler. Peki şeytanlar dostlarına neyi vahyeder? Yani o cahilliyeden olan dostlarına insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmış olan tağutlara, zalimlere, kafirlere, fasıklara Allah'ın dininin düşmanlarına şeytanlar hem incinlerin şeytanları hem de insanların şeytanları ne yaparlar? Vahyederler diyor. Vahiyden kasıt ne? Vahiy böyle gizli gizli yani açık olmayan bir şekilde bir iletiyi karşıdakine göndermiş olmaya vahiy denir kardeşler. Yani bir şeyin hem gizli hem de hızlı bir şekilde karşıdakine iletilmiş olmasına vahiy ismi verilir Arapçada. Ve şeytanlar vahyederler ederler. Ne diye vahyederler ederler? Liyucadilukum. Yani sizinle mücadele etsinler diye, sizi Allah'ın yolundan çevirsinler diye. Buradaki olayı hatırlayın kardeşler. Buradaki olay ne ayetiydi kardeşler? Buradaki olay bildiğiniz gibi kafirlerin, müşriklerin sahabe ile tartışmış olması akabinde inen bir ayettir bu. Mekke'deyken kardeşler ama olayı ne olur dikkatli bir şekilde dinleyin ve bugünkilerle kıyaslayın. Yani Allah'ın haram kıldığı zinayı helal kılanlar, Allah'ın haram kıldığı faizi helal kılanlar, Allah'ın emretmiş olduğu e, miras paylaşmış olmasını nehyedenler, Allah'ın yasak kılmış olduğu içkiyi helal kılanlar, Allahu Teala'nın emretmiş olduğu hususları yasak diyenler, Allahu Teala'nın nehyetmiş olduğu şeyleri de emreden kafirler Ve Allahu Teala bildiğiniz gibi üzerine Allah'ın adının anılmadığı hayvanların etini ne yapmıştı. Rabbimiz haram kılmıştı Mekke'deyken kardeşler. Ve Bildiğiniz gibi En'am suresinde inen ayetlerden bir tanesi de yine neydi? Maide suresinde de işlenmişti. Özellikle kendi kendisine boğazlanmadan ölen hayvanın eti nedir? Haramdır. Yani murdar. Evet kardeşler sorularımız olursa inşallah sorularımızı orada operatör kardeşlerimiz özellikle tekrar ettiler. Özellikle tekrar ettiler. Lütfen sorularımız varsa dersin sonuna kadar bekleyelim. Evet. <gülüyor> ve o müşrikler sahabiye ne dedi? Şeytanlar onlara vesvese verdiler. şeytanları onlara fısıldadılar. Şeytanlar onlara akıl verdiler ve dediler ki müşrikler sahabiye dediler ki ya siz Müslümanlar acayipsiniz dediler. Sahabe dedi ki neden? Onlar dediler ki siz kendi kestiğinizi yiyorsunuz ama Allah'ın emriyle ölmüş olanı yani Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü siz kendi bıçağınızı vurarak kestiğinizi yerken Allah'ın emriyle eceliyle bir tarafta ölmüş olan hayvanı yemiyorsunuz. Ne biçim işlediler bu? Kendi kestinizi yiyorsunuz Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. Ya sahabeden bu bazılarının kafasını kurcaladı kardeşler. Sahabeden bazılarının kafasını karıştırdı bu. Ve bunun üzerine bu ayet indi biliyor musunuz? Sadece üzerine besmelenin çekilip çekilmediği ya da bir Müslüman tarafından kesilip kesilmediği hususundaki ihtilafın akabinde sırf kafirler öyle diyor diye eğer ki ey sahabe ey Ebu Bekirler ey Aliler ey Ammarlar, ey Bilaller ey Süheypler eğer ki siz Ey ömerler ekleyin. Eğer ki siz kafirlerin bu dediğine uyacak olursanız ne diyor Allahu Teala in ve in etaatumuhum eğer siz onlara itaat edecek olursanız müşriklere innekum şüphesiz ki siz müşrikunsiz de kesinlikle müşrik olursunuz. Dikkat edin Allah aşkına. Ayete dikkat edin. Sırf bir et yeme hususunda sırf besmele çekilip çekilmeyen ya da kendiliğinde ölmüş ölmemiş olan hayvan hususundaki ihtilafta kafirlerin Allah'ın emrine muhalif olan hususlarındaki öğretilerine tabi olacak olursanız lemuşrikun. Siz de kesinlikle müşrik olursunuz diyor allah Teala. Burada da açıkça gördüğünüz gibi ne? Allah Azze ve Celle kendi helalini haram kılan kendi haramını helal kılanları kafirleri bu şekilde velayet hakkı ile onlara e, onlara velayet hakkını verip de onlara tanıyanlar ne diyor Rabbimiz? Kafirler olarak açıkça müşrikler olurlar diyor. İster namaz kılsın, ister hacca gitsin, ister oruçlusun fark etmez. Evet 12. ayetimiz kardeşler. A'raf suresinin 175. ayetinde Rabbimiz Tevbeu Hakk'a taala te buyuruyor ki "Ve zulu aleyhim nebe'e allazi ataynahu ayatina." fensalakha minhâ fa etbâhuş şeytân fe min Evet A'raf 175 Vetlu aleyhim nebe Şu kişinin haberini onlara aktar diyor ey peygamberim. Şu kişinin haberini, şu kişinin olayını, şu kişinin kıssasını onlara aktar diyor. Anlat onlara. Kimin kıssası bu? Ellezi ateynâhu âyâtinâ biz ona ayetlerimizi vermiştik. Biz ona ilim vermiştik. Biz onu bilgili kılmıştık. Biz onun derecesini yükseltmiştik. Ama ne yaptı o? Fenselaha minha Fakat o ayetlerimizden sıyrıldı. Kim burada kastlanan? Bel'am bin Barura kardeşler. Bel'am bildiğiniz gibi Hz. Musa aleyhisselamın toplumu ile bir yolculukta olan kişi vardı ki özellikle duası kabul olanlardandı derecesi o kadar ki yüksekti ilim ehliydi Allahu Teala öyle söylüyor Ateynahu ayatina. biz ona ayetlerimizi vermiştik diyor Allahu Teala biz ona ayetlerimizi vermiştik ilim ehliydi makam yüksekti ama o kişiye düşman grup geldi dedi ki ona dediler ki dikkat edin kardeşler ona dediler ki ya dediler sen duası kabul olan bir kimsesin. Ne olursun dedi şu Müslümanların aleyhine bizim de lehimize dua et dediler. Halbuki Allah'ın ayetlerinden almış bu vatandaş. İlim ehli, alim, derin ilim sahibi. Öyle birisi hemen alim olunca sakın küfre girmez zannetmeyin Allah korusun. Bak adam ayetlerini aldıktan sonra bile Allah göstermesi dünyalıklar ya da kafirlere itaate başlarsa küfre yine girer. İsterse bütün dünya onu allame olarak bilsin. Fark etmez. Ve dediler ki ya bizim lehimize dua etsin. O dedi ki olmaz. Ve sonra dünyalıklar teklif ettiler. Altınlar teklif ettiler. Ve ondan sonra o kişi ne yaptı? O dünyalıkları çok beğendi. Altınlar, mallar, mülkler hanımı da istiyor tabii. Rivayette de geçtiği gibi hanımı da istiyor. Ve ondan sonra elini kaldırıp o duası kabul olan kişi Müslümanların aleyhine, kafirlerin lehine dua etti. Ve Allahu Teala ne diyor? Fensala kaminha ayetlerimizden sıyrıldı. Fetbağu şeytanu fakane min elqavîn ve bunun üzerine şeytan onu kendi arkasına taktı ve sonunda helak olanlardan oldu, yoldan sapanlardan oldu, kendisini ateşi atanlardan oldu. Bakın kardeşler bakın, sırf bir seferlik. Kafirlerin lehine elini kaldırıp Müslümanların aleyhine dua ettiği için Allahu Teala o kişiye küfre girdiğini ve dinden çıktığını hükmediyor. Azgınlardan olduğunu söylüyor. Hatta ayetin devamında işte sen onun örneği şudur. Sen uyarsan da uyarmasan da dilini solayan köpek gibidir diyor. O dua da eder, konuşur, Allah'ın adını da anar, ister uyar, ister uyarma fark etmez. O yolunda da inatkardır. Gel Allah'tan kork desen de uyumaz ona diyor. Bakın dikkat edin kardeşler bu adam ne la ilahe illallah'ı inkar etti, ne ahireti inkar etti, ne Allah'ı inkar etti, ne peygamberi, ne bir ayeti, ne bir sahih hadisi inkar etti. Hiçbirini inkar etmedi bu adam. Bu adamın yaptığı sadece bir seferlik dahi olsa kafirlerin lehine, Müslümanların aleyhine dua etmek. Peki bugün kafirler ile beraber olup da kafirler ile beraber olup da Müslümanların arkasından bomba atılmasına, Müslümanların Kadınlarının dul Çocuklarının yetim bırakılmasına Göz yumacak kadar kafirlerle masaya girenler Bunların hükmü nedir Allah aşkına söyleyin Ki bu ilim ehli olduğu halde Bunlar bugün öyle yapanlar Bugün ilim ehli falan da değil Elif-i mertek bilmezler İlim ehli olduğu halde Allah-u Teala ne diyor minha. Ayetlerimizde sıyrıldı diyor Sıyrıldı e Peki sırf onlara dua edenin durumu bu ise Kafirlere dost edilenin durumu nedir kardeşler Durumu nedir Yürüyüşüyle onları destekleyenler, görüşleriyle kafirlere tezahürat yapanlar, Kafirlerin karşısında duygularını onların lehine ifade edenler, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Evet bu da felaketi ortaya koyan ayetlerden bir tanesi. Evet 13. delilimize geldiğimiz zaman kardeşler, Teala bakın Hud suresinin 113. ayetinde biraz hızlı hızlı gideceğim inşallah. Biraz hızlı hızlı gideceğim. Ta ki inşallah bitirelim. Allahu Teala buyuruyor ki: "Vela terkenu ilellezine zalemu sakın ola ama sakın ola zalimlere meyletmeyin. Sakın zalimlere meyletmeyin. Sakın zalimlere yönelmeyin. Sakın zalimlere özenmeyin. Sakın zalimlerle bir olmayın. Sakın zulmedenler ile aynı masayı paylaşmayın. Onların cürümlerine şahit olmayın." zulmedenlere meyletmeyin onları sırdaş edinmeyin yoksa ne olur fe temassekumunnar sizi ateş dokunur diyor Allahu Teala sizi ateş dokunur ateş ve malekum min dunillahi min ve ondan sonra diyor Allahu Teala onların Allah'tan başka ne bir dostları vardır ne de Allah'tan başka bir velileri vardır ki onlar ne yapılmazlar? Hiçbir şekilde yardım görmezler diyor Allah Azze ve Celle. Onlar yardım görmezler. Yani zulmedenlere meyil etmiş olmak, zulmedenlere yakınlaşmış olmak, zulmedenlerle birlikte olmuş olmak insana ateşin dokunması için nedir diyor Rabbimiz? Yeterli bir delildir diyor allah Teala. Yeterli bir delildir. Evet, bu ayette ne yapıyor? Dediğimiz gibi detayına girmeden açık olarak zalimler ile bir olmanın, kafirler ile bir olmanın, onlarla dost olmanın, onlarla sırdaş olmanın ne olduğunu, küfür olduğunu bu ayette açık olarak ifade ediyor. Onlara ateşin dokunmuş olmasını ifade ederek. Evet, bir sonraki delilimize geldiğimiz zaman, bir sonraki delilimizde kardeşler Nahil Suresi 106 ve 107. ayetler Nahl suresi 106 ve 107. ayetlerinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Men kefara billahi min badi imanihi illa qalbuhu mutmainnun bil iman, ولكن من شرح بالكفر صدرة فعليهم غضب من الله وله Evet her kim kendisine apaçık olan yol yani belli olduktan sonra kalbi iman ile mutmain olduğu halde zorlama hali hali hariç zorlama durumu yani takiye durumu hariç her kim ki küfre göğüs açarsa bakın bu ifadeye dikkat edin yani takiye durumu hariç canını kurtarma durumu hariç her kim küfre İslamın dışındaki küfre ve kafirlere göğüs açarsa, onlara şöyle bir kucak kucaklarcasına, onları bağrına çekerse, <gülüyor> onları duymuş olmayı kalbi normal karşılarsa, ne diyor Allahu Teala? Ve aleyhimu minallah. Allah'ın gazabı nedir? Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Evet açıkça dikkat edin Neden çünkü onlar Ahiret hayatına karşılık Dünya hayatını seçtiler Onlar koltuklarından rahatlarından Zorluklara hiçbir şekilde bulaşmadan Mücahit kesilmek istediler böyle Hiç zorlanmadan Böyle kürsilerin başında Omuzların üzerinde Mücahit mücahit mücahit Onlardan vazgeçemediler onlar Onlar dünya hayatını sevdiler Ahiret hayatını onu tercih ettiler de küfre göğüs gerdiler. Halbuki takiye durumu olmaksızın. İşte ne diyor Rabbimiz? Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Allah'ın gazabı onların üzeridir ve onlar için elem verici bir azap, büyük bir azap vardır. Ve Allah kafirlerini yapmaz? Hidayet etmez. Evet bu ayette de yine açık idra, takiye durumu hariç olmaksızın takiye durumunun söz konusu olmadığı bir yerde iman ettikten sonra küfre göğüs açanların kafir olduğunu ne yapıyor? Rabbimiz Sallallahu Aleyhi ve açıkça ifade ediyor. Evet bir sonraki delilimiz kardeşler 15. delilimiz Kehf suresinin 20. ayeti Kehf suresinin 20. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki innehum iyyezheru aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim velen tuflihu izen ebeda evet ashabı kehf olay ashabı kehf kardeşler ve ne diyorlar? Eğer ki o kafirler eğer ki o kafirler size galip, size ka, e, kalep çalacak olurlarsa sizi yakalayacak olurlarsa ne yaparlar? Ya Cumhurum ya sizi ederler yani taşlayarak öldürürler ya da sizi tekrar milletlerine gerisin geriye döndürürler. Ve len tuflihu izen ebeda ve bu durumda da siz ebediyen artık ne yapmasınız iflah olmazsınız. Dolayısıyla burada özellikle kafirlerin müminleri yakaladığı zaman iki durumundan bahsediliyor. Birincisi onları ya öldürmek taşlayarak öldürmek ya da onları tekrar kendi milletlerine gerisin geriye döndürmüş olmak. Ki burada da özellikle ne var? Evet onlar size galip çalar kahredici bir şekilde sizin üzerinizde güç kuvvet sahibi olurlar ve bu durumda da siz de onlara uyarsanız onların milletine tabi olursanız onları benimseyecek olursanız ebediyen artık iflah olmazsınız. Artık ebediyen iflah olmazsınız. Evet 16. ayete geldiğimiz zaman kardeşler 16. ayetinde Allah azze ve celle yani 16. kafirlere dost edinmiş olmanın insanı küfre sokan unsur olduğu hususundaki 16. delilimiz ayetlerden Hac suresinin 11. ayeti. Hac suresinin 11. ayeti. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki ve minennasi men ya'budullah ala harf. Fe in asabehu khayruna an bihi ve in asabathu fitnetun qalaba ala vejhihi hasirad dunya vel ahireh. Zalikahul husranul mubin. Evet insanlardan Allah'a Tek bir yol üzerine kulluk edenler var. Yani bir şartla kulluk edenler var. Hangi şartla? Abi dinimle dünyam bir çatışmasın. Ben böyle dünyaya da kurban, dine de kurban. Bana dinim dünyam ile dinim arasında sıkıntı çıkarmayan hoca var mı? Can kurban. Böyle dine can kurban. Allah'a kulluk ederim ama zorluk olmazsa böyle ilaha can kurban. Hat suresi 11. ayet abi. Harf, sure, e, harf üzerine diyor Allahu Teala. Harf üzerine, tek bir harf üzerine Allah'a kulluk edenler. Yani kafalarına tutuluk bir yol üzerine. Ve in asabahu khayr. Eğer ona bir iyilik, eğer ona bir iyilik isabet edecek olursa ne yapar? İtma anbihi. Onunla kalbi yumuşar. Onun da kalbi yumuşar. Kalbi tatmin olur, hoşuna gider. Yani ondan hakikaten hoşluğu da olur. Ve in asabet hu fitne. Eğer imanından dolayı fitneye tabi tutulacağı bir durumla karşı karşıya kalırsa, yani bir zorlukla karşı karşıya kalırsa ne diyor Allahu Teala? İnqalaba ala vecihih. Hemen bir bakarsınız diyor Allahu Teala. Yüz üstü yüzü koyun, gerisi geriye dönüverir. Hemen kendisine fitne sunanlara uymaya başlar Hemen kendisine zorluk çıkartanlara tabi olmaya başlar Ne diyor Allahu Teala? Hasirat dünya vel ahira Hem dünyasını hüsran etti hem ahiretini hüsran etti Hakikaten öyle Bu gibi olanların ne gerçekten tevhid ehli olan müminler katında bir değerleri var ne Allah katında diğerleri var, ne Resulü katında diğerleri var, ne de o kendilerine uydukları kafirler katında değerleri var. Paçavra gibiler, paçavra. Emin olun ki. Paçavra gibiler. Sürekli çift kişiliği taşımak gibi bir fitnele karşı karşıyalar. Ve Allahu Teala ne diyor? Bir bakarsın işte dünyasını da ahiretini de ne yapmış, perişan etmiş. Zelleke hubal husranul mubin. İşte apaçık diyor, hüsrana uğramak budur diyor Allahu Teala. Apaçık kayıp budur Yani eğer o iman ettiğinden dolayı Bir yardım görürse, izzet görürse Sağlık görürse Rahatlık görürse Namaz kıldıktan sonra artık dünyası güzel olursa Artık afiyet içerisinde olursa Bu, bu tür şeyler Namaz kıldığı için hastalıkları geçmiş olursa Falan o zaman ne olur O zaman sebet Yani dinde sabit kalır Evet ben Müslümanım abi bir de elde çırpar, güzel dini de bir alkışlar ama eğer ki Allah yolunda bir zorlukla karşılaşmaya görsün, ne diyor allah Teala hemen yüzü koyun, gerisin geriye döner ve dininden yüz çevirir şirk ehline tabi olur ve bu da nedir? hem dünyasını batırdı hem de ahiretini batırdı bu da yine kafirlere bu şekilde dost edinmiş olmanın insanı Küfre soktuğunun delillerinden bir tanesi ve insanın dünyasını ve ahiretlerini perişan etmek için yeterli bir sebep kardeşler. Evet 17. ayetimiz son ayetlerimize geldik inşallah. Yani aldığımız ayetlerin sonlarına. Zira burada bütün ayetleri hemen hemen işlemek gibi bir imkanımız söz konusu değil. allah Teala ne diyor? Muhammed Suresi 25-28. ayetlerde kardeşler. اِنَّ الَّذ۪ينَ ارْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ kendilerine hidayet yolu apaçık belli olduktan sonra gerisin geriye dönenler var ya gerisin geriye dinden yüz çevirenler var ya es şeytanu sevvolalhum ve emlalhum şeytan onları kandırmıştır şeytan onların kötülüklerini onlara güzel göstermiştir şeytan onları ne yapmıştır emlalhum onlara uzun emeller vermiştir yani bitmek tükenmek bilmem hevesler emeller dünyalıklar bilmem neler bilmem neler bunları vermiştir. Bakın onların bu şekilde Dinlerinden geriye dönmüş Olmalarının sebebi neymiş kardeşler Dikkat edin Ne oluşu ifadeye dikkat edin de Artık Allah'ın ayetlerini Hakikaten özümsemiş ve algılamış Olmayı kavrayın Kalkıp da Bu ayetler gereği kafirlere dost edinenlere Kafir denildiği zaman harici demek gibi Bir cahillik içerisine girmeyin Bunca ayet burada zikrettik Bakın ne diyor allah Teala Onların dinden dönmüş olmalarının sebebi ney Şeytanın onları oyalamış olmasının sebebi ney Şeytanın onlara kötü amellerini güzel göstermiş olmasının sebebi ney Şeytanın onlar dinden çıktığı halde hala onlara siz mücahitlersiniz diyecek kadar dahi Güzel ümitler ile dahi kandırmış olduğu o felaket yolunun sebebi ney biliyor musunuz çünkü onlar Allah'ın indirdiği ayetleri hoş görmeyenlere dediler ki Biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz Dikkat edin Bu adamların dinden çıkmasının sebebi ney? Dediler ki Allah'ın ayetlerini <gülüyor> Allah'ın indirdiklerini kerih gören Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayan Şeriat denilince Rejim denilince Namaz denilince Miras hukuku denilince, işkin haramından bahsedilince, İslam hukukundan bahsedilince suratları ekşiyenlere dediler ki biz bazı şeylerde size itaat edeceğiz dediler ve bu sebepten dolayı da dinden çıktılar diyor Allahu Teala. İyi de bugünküler kardeşim, bugünküler biz size bazı işlerde de demiyorlar. Bugünküler biz fi kullil emr diyorlar. Yani her hususta size itaat edeceğiz diyorlar. Ve kafirler ki kafirlerle sırdaşlık gösteriyorlar. Allah göstermesin. Ne diyor? Vallahu yalamu istrarahum. Allah onların için çok iyi bilir. Fakife iza tabaffathumul malaika tu yadribu vujuhahum wa Meleklerin onların canını aldığı zaman, onların yüzlerine ve sırtlarına vura vura canlarını çıkardığı zaman bir görsen, onların hali nize olacak? zelike bi ennu muttabagu ma ashatallah. Çünkü onlar Allah'ın gazap ettiği şeylere Tabi oldular Çünkü onlar Allah'ın Kargış ettiklerine Çünkü onlar Allah'ın hışmına uğramış olanlara Ne yaptılar Onlara tabi oldular Ve kerihu duvane Ve Allah'ın Rızalıklarını ne yaptılar Beğenmediler Allah'ın rızalıklarını Gerektirecek olan amelleri Beğenmediler Bugün binlerce hoca var Cihattan bahsetip durmaz Cihattan bahsetti Emin olun ki Adam yok Kur'an'da öyle bir ayet yok Mesela o adama Maide suresi 44. ayetten bahsetti Biz hatta geçen sorduk bir tanesine Adam hoca Onu diyen demiş kesin bu camiye gelmiyordur Falan <gülüyor> Adam acayip analiz ya analizi bir adammış yani Fesufanallah sizi gidip belamlar sizi sizi gidip belamlar size nereye kadar saklayacaksınız hadi bu dünyada da yarın mahşer günü saklayacak saklayabilecek misiniz evet melekler onların canını aldığı zaman bir görseyen. Yani. çünkü onlar Allah'ın rızalığını gerektirecek olan şeyleri hoş görmediler işlerine yediremediler hatta kalktılar bir zaman sırf başörtüsü için ya da başka şeyler için mücadele eden Müslümanlar sokakta yürüyen Proteste eden Müslümanlara kalkıp dediler ki cihad edecekseniz mücahitlik taslayacaksanız gidin Bosna'ya dediler gidin Avrupa'ya dediler burası İslam devletidir dediler İslam devleti dedikleri yer zaten malum biliyorsunuz yani ve Müslümanların karşısına kafirler değil onlar çıktılar evet hemen bitiriyoruz inşallah kardeşler vakti biraz uz uzattık Allah-u Alem yani kısa tuttuğum halde uzattık Evet ben size isterseniz ayetleri vereyim Kardeşler siz Ayetleri kendiniz işleyin 1 saat 21 dakika olmuş İsterseniz ben size ayetleri Vereyim siz ayetleri kendiniz bakın Evet bir sonraki ayetimiz Haşir suresinin 11. 11. ayeti Bir sonraki Haşır suresinin 11. ayeti onu inşallah alın Kardeşler yine gündeminize Onu da işleyin Ondan sonra Mesela Mücadele Suresinin 22. ayetini inşallah alın. Mücadele Suresinin 22. ayetini aynı şekilde alın. Kafirlere dost edinmiş olmanın insanı küfre soktu hususlar olarak. Yine 20. delil olarak Muntahine Suresinin 1. ayetini alın. Muntahine Suresinin 1. ayetini alın. Onu inşallah inceleyin. Çünkü biraz uzayacak gibi uzatmayalım. Ama bir tane de hadislerden bir örnek verelim kardeşler. Ondan sonra inşallah kapatalım. Başka hadislere girmeyelim. Vaktimiz oldu. Bayağı da bir geçti. Ebu Davud'un ve diğerlerinin zikretmiş olduğu İbn-i Cündöp radiyallahu anh'tan aktarıldığı şekliyle Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Men jame'al muşrik ve sekana ma'ah fe innehu misluh Her kim müşrikler ile aynı şekilde onları onlar ile toplanırsa müşrikler ile bir olursa müşrikler müşriklerin cemaatine dahil olursa ve onlar ile beraber oturursa ne diyor Resulullah o onlar gibidir o onlar gibidir ki bu hususta daha değişik hadisler söz konusu özellikle hicretle ilgili dersi işlediği zaman abi Allah razı olsun bu husustaki diğer divayetlerde ne yapmıştı açık olarak ifade etmişti evet Dersimize inşallah burada bitirelim. Sabrımızdan dolayı Allah sizlerden razı olsun. Allahu Teala bizleri, problemleri sadece fıkhi alanda olan, problemleri hiçbir zaman itikadlarına yansımamış olan ve Allah'ın kendine tevhidi nasip ettiği ve öldüğü zamana kadar tevhidi elinde bulunduracak olan ve Allah'ın inayetiyle tevhid üzere can verecek olan kullarından kılsın. Allahu Teala bizleri kafirler dost edinmiş olmak gibi bir fitneyle karşı karşıya kaldığı zaman ayakları sağ salim kalan ayaklarını sabit kıldığı kullarından eylesin. Allahu Teala bizi hidayet üzere kılsın. Ve ahiru du'a'na enel hamdulillahi rabbil